Kıymetli arkadaşlar ve dinleyenleri Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Bir gariplerin kitabı programında da Profesör Doktor Etemci Cibecioğlu hocamızla beraberiz. Malum olduğu üzere kıymetli hocamız bize Esad Efendi Hazretlerinin hayatını, menakıbını ve tasavvufi görüşlerini anlatıyorlar. Ben sizi fazla uzatmadan hemen kıymetli hocamıza dönmek istiyorum. Kıymetli hocam, bir önceki programımızda bu Esad Efendi Hazretlerinin seyrüssülük alakalı görüşlerine e, giriş yapılmıştı. Evet. E, bu seyrüssülükten gaye nedir? Seyrüssülük nedir? Esad Efendimizin e, konuyla alakalı görüşler nelerdir? Bunlardan biraz daha bahsedebilir misiniz? Evet. Alhamdulillahimine şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim, Esad Erbili Hazretleri, Kuddüs'e sürruh, Seyir Resulü'lükle ilgili gerek mektubatında olsun, gerek diğer eserlerinde olsun, geniş geniş bilgiler vermektedir. Efendim, yolculuk bitmez. Yani... Ee, Hacı Bayram Veli Hazretlerine Eşrefoğlu Rumi soruyor. Damadı Bayrami seyir-i sülükünü çıkarttıktan sonra Hacı Bayram Veli Hazretlerine soruyor. Tabi formal seyir sülük, kalp, ruh, kafi hafiye, bilmem ne, murakabe, muhabbet bitti. Bitti mi diyor, Cık, yok diyor.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 O patlamadan gelen ışığın ışık spektrumundan onun derecesinin kaç olduğunu ölçebiliyorlar. Böyle milyarlarla ifade edilen böyle sıcaklıklar var. Ne? Mesela ilk büyük patlamada Big Bang'de medena e gelen sıcaklığın trilyonla ifade ettiğini, trilyon trilyon ile ifade edildiğini biliyoruz. Carl Sagan, Kosmos adlı kitabında.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 maddi filandaki yolculuklar, yanımıza bir yolcu arkadaş alacağız, öyle gideceğiz. Ama yolculuğun metafizikse, ise dikkat edin, yanınıza Allah'a arkadaş alacaksınız. Alperenlerin hepsi Anadolu'ya teker teker gelmiş. Tekkeden çıkarken, öldüm, yani ben artık öldüm. Evet. Demiş, öyle çıkmışlar. Ve gittikleri yerde de ölmüşler. İslam'ı yaymışlar. Tekkeden ayrılırken derüşlerin hiçbirisi, Görev verildiği için arkaya dönüp de şöyle bakmamışlar. Arkaya dönüp bakan bir derviş daha olgunlaşamış. Daha nefsi mülhimede mülhime demektir. Yani geriye dönmeyi düşünmüyorlar. Yani ger Geri düşünmek yok. Esad-ı Elbihaziyetleri de mektubatının 160. civarlarda, mektuplarda birinde, efendim diyor dervişlerden bir tanesi, mektuplarınızı okuyoruz. Bizi, efendim söyleyeyim, israfil gibi... ...böyle bir üflüyor... ...sanki örüyoruz diyor... ...fena makamını örüyoruz diyor... <gülüyor> ...ikinci bir israfül... ...üflüyor, diriliyoruz diyor... ...her mektubunuz böyle bir bambaşka... ...şetaret deyince... <gülüyor> evet. ...Esterbi bir Hazretleri o... ...bu dervişine şu mektubu yazıyor... ...mektubatta aynen böyle... ...evladım bu anlattığınız özellik... ...nefs-i mülhime de olur diyor... ...bunlar takılmayın da siz diyor... ...nefs-i mutmanlığa çalışın... ...bırakın bunları diyor... Evet.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 Yukarıdaki dervişler rüya görmezler. Rüya yoktur. Yani rüyayı bırak uykuta bak. Gözünün gördüğüne bak. Murakabede işte derin tefekkürde, yakıza hali, yani uyanık hali ama derin murakabeye dalmışlık hali o sırada bir şeyler vuku bulur. Ona vaka derler. Perdelerin kalktığı yer orası. Esas o önemli. Vakaa Rüya değil. Rüya değil. Bak. Yani de, gözünle göreceksin. Uykuyu da yani, uyanıklı aklın başında yani. değil, rüyada aklın başından değilken sana bir şeyler gösteriyorlar. Murakabı da aklın başında olarak bir şeyler görüyorsun. Yani gördüğünde bir algı oluşuyor, algı idrak dönüşüyor ve onu iç aleminde hissediyorsun. Daha doğrusu o içeriden geliyor. Evet. İşte bu başlangıçtaki işlerde bu gibi haller çok. ...böyle keramet, kalbimi okudu. Efendim yani şu kerameti gösterdi. Şunu gösterdi, bunu gösterdi. Şöyle oldu, içimi bildi, kalbimi bildi. Şu şöyle dedi, böyle yaptı. Bunlar hep nefsi emmare, nefsi levvame. Yedi basamaklı nefsin en aşağı basamak, basamakları bunlar. Heh. Keramet avcıları bunlar maalesef. İşte e, Esad-ı Elbih Hazretleri seyri yukarıları... Dersler yukarı, yukarı çalışın diyor. Yukarı çalışın diyor. Böyle Ankara'da muhterem bir e, kardeşimiz vardı. Halli bir kardeşti. Böyle maneviyata kendisine bir makam verilmiş birisi var. Ona takılmış. Ne? Adamcağız takıldığı insan da e, hakikaten makamının sahibi. Mesela elini açıyor... ...başının şurası ağrısın diyor. Şöre bir dokanıyor, burada ağrı medyana geliyor. Hı. Ağrı kalksın diyor. Elle siliyor, ağrı kalkıyor. Hı. Nabzını tutuyor. Nabız işte 14 olsun diyor. Veyahut 55 o kalp atımı... ...55 olsun diyor. Yüzken 55'e taktı, yeni veriyor. Evet. Bu gibi haller var. Ve durumları, halleri de... ...sahih aslında. En sonunda... ...tabii gerekli ikazlar yapıldı kendisine. Bu...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 Duha namazını da 11'de kılıyor. Yani öğle nezanına bir saat 15 dakika kala... ...duha namazı öğle namazına yakın kılınırsa fı zilettir. İşarak namazı da sabah namazına yakın kılınırsa fı zilettir. Kural bu. He. Onun için şu saatlerde 1030 buçuk on bir arası kılınması lazım. Hızır Aleyhisselam geliyor kapıyı çalıyor. Hakikaten Hızır Aleyhisselam gelmiş. Diyor kardeş ben seninle suhabete geldim diyor. O tuturuyor. Hoş geldiniz efendim diyor. Ama...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 okura kitabeke ve kefa بنفسك اليوم عليك حسيبا oku kitabını gelecekler o da mali hazel kitap bu nasıl bir kitapmış gelecek kendi kitabına dünyadayken yazdığı kitabına kendi kitabına mali hazel kitap ya bu nasıl bir kitap la yugadiru sagiratan ve la kabiratan illa asaha küçücük büyük ne varsa hep burada şaşıracak e sen yazdın bunu Ahirette sana bu sorulacak. Sen dedikodu yaparak başkasının kitabını çalışıyorsun. Otur kendi kitabına çalış. Evet. Herkesin işi gücü başkasının kitabı, başkasının ayrıntısı, tecessüs, başkasının merakı. Ama sana sen sorulacaksın. O sorulmayacak gibi güzel kardeşim. Bunlar hep emmare levame, en alt tabakalık.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 Bu şekilde aramamış insanlar o dili, o bakışı, o kulağı, o tutuşu, o yürüyüşü bilemez. O revişten, o tutuştan, o batışı kabızdan, o istimadan, o ruyetten, o tekellümden bir haber derler. Mevlana'nın, her zaman söylüyorum onu derslerimde, Mesnevisini okuyan binlerce insan var Anadolu'da. Herkes Mevlana'nın Mesnevisi. Hangi şehre gitsem,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 ve edebiyatçıların çoğu işte içimde benim maneviyat güneşi doğdu bilinemle ya yani kendi ayrı bir şey güneş ayrı bir şey hayır güneş sensin ya sen güneş olunca ne olur Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ayı yıldızları güneşi doğduğu hikayesi var ya hikaye niye güneşle bitiyor İbrahim'i oluş millete İbrahim günnemi onlar geliyor evet. hadi bana İbrahim'in güneşini anlat ateş oluyor siz ateş olur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 Eksi bir ile eksi birin çarpımı artı bir. Ölümü ölümle karşılarsanız... ...hayat çıkar. Öldükten onlara yaşamaya devam edersiniz. Der bundan ibaret. Ama tesbih düzü çıkalım. Biraz artık şu dünyevi telaşlardan kurtaralım. Onun bunun lafı dedi o terk edelim. Biraz kendimize bakalım. Dede oğlu tüketti bizi. En yukarıdaki insanların aşağıya patır patır yuvarlandığını görüyoruz. Bak, Hoca bak zatına zübde-i alemsin sen...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 Hiç kıyısı olmayan bir deniz gibi, hiçbir kıyısı olmayan bir rumman gibi, yürü git, kaybol, adına senin hiç desinler. Hiçlikten rüzge bir şey var mı? Söyle bana ey dervişim. Evet, bu serüsülük noktasında menzilden menzile böyle derviş yolu altıcı aldıkça Esad-ı Rebe Hazretleri,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 ...karşılık verildiği zaman... ...erkekle kadın... ...anlaştığı zaman evlilik meydana gelir... ...birisi sevecek öbürü sevelecek... ...Allah sevecek biz seveceğiz... taraf tarafta olunca... ...olgun insan dünyaya geliyor... ...ilk defa velidi kalp zikirle oradan başlıyor... ...kendimizi doğuruyoruz önce... ...zikirle beraber İmam Aradbani'nin dediği gibi... ...velidi kalp zuhur ediyor... ...biziz o, biz doğuruyoruz onu... ...doğuran ebe... ...şeylerimiz...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 Bir kimya olursun. O bir simyacıdır şeyhler. Senin bakar olan nefsini altına çevirir. Ve Esra Derivli Hazretleri Muhammed Saat'ında şöyle diyor. Ruh-i gerdan, Az-cemal-i mehveşan, Tâbe-ke-y-başî tofeyl-i serkeşan, Gerhemi-dâri hevâ-y-i izzâşan, Mehri-pâkân-i dârmâyân can-neşan, Dilmede, İlla be mehredil hoşan. Ay'a benzeyen güzellerin cemalinden yüz çevirerek, Ne zamana kadar asilerin tüfeylisi olacaksın? Eğer sen yüceliklere, ululuklara, zirvelere talib isen, Canının tam orta yerine temizliklerin sevgisini yerleştir. temizliklerin sevgisini yetiştir. Ancak gönlü hoş olanlar sevgisi bu gönül iklimini gönül yapar. Nerede o gönlü sahibi? eser vazitleri böyle söylüyor. Hoşuma gidiyor. Arada ben bunu okurum böyle. Evet. Yani adam olmakla alakalı. Evet. Ruh-i evet. cemail Tobekey boshi tufe li serkeshan, garhami dari havay izshan, mehri pakani dar miyan-i jan-e shan, dil mada illa ba mahfir-i dil-e hushan. Farsça. Farsça. Evet. Esa Terbi Hazretleri ne büyük bir insan. Evet hocam. Eee Esa Terbi Hazretlerinin menakıpta da geçen bu ölülere imdadımız eee konulu bir menkıbe var. Kısa bir hatıra var. Bundan bahsedebilir misiniz? Evet. Efendim ölülere yardım nasıl olur? Ölülerin dirilere yardımı nasıl olur? Efendim siz yukarıdaysanız hani Boyle-Mariotte'un bir sıvıların özgül ağırlığı ile ilgili bir kanun var. Özgül ağırlığı ağır olan sıvılar, özgün ağırlığı hafif olan sıvılar. Sizin özgül ağırlığınız fazlaysa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 bu Ramazan orucunun bütün sahabını muhterem annemin ruhuna bağışalım diyorsun hediye diyorsun hediye. Hediye. evet dikkat edin eğer aşağıda bir kimse ise onu yukarı kaldırır rahatlatır seviyesini yükseltir Esad Erbiye Hazretleri onlar diyor hesap gününe kadar yükseldikleri manevi makamı muhaze ederler öldükten sonra makam olmaz bu dünyada nefis varken makam atlanır Biz dünyada nereye kadar, hangi makama çıktıysa, yaptığımız sizin himmetlerle, yaptığımız dualarla onlara himmet edersek... ...ancak dünyada ulaşabildikleri yüksek makamlara ulaşabilirler, daha yukarısına çıkarmayız. Öldükten sonra makam atlama bitmiştir, hmm. durmuşlar Tek Tekamül bitiyor. Tekamül ölünce bitmiştir. Onun için ölene kadar çok tekamül etmek lazım. Yatmayı tercih etmemek lazım, uyumayı tercih etmemek lazım, yorulmayı tercih etmek lazım. Yani mücahede lazım... Riyazet lazım, yorulmak lazım, hizmet lazım, gözünü yummamak lazım, aç kalmak lazım, susuz kalmak lazım, aç yorgunluk lazım. Burada yorulanlar ahirette dinlenirler. Evet. Burada dinlenenler ahirete yorulacaklardır. Denklem bu olduysa, La rahat elena dünya, bu dünyada bize rahat yok. Bu dünyada bize rahat yok. Anlayana.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 Kâfirler, imansızlar, ateistler, cehennem onlara mahsus. Biz inananlarız. Bizim gireceğimiz yer, peygamberimizin Buhari'de okuduğumu hatırlıyorum hadis-i şerifi. Hadis sahih hadis. Başka hadis şartlarında, mecmualarında da var. Evet. Bir hamamın sıcak halveti gibi. Gidiyoruz, iki ter atıyoruz ve bizi kesiliyorlar. O günah kirleri çıkıyor. Tertemiz olduktan sonra cennete girerken selamun aleyküm tuttum.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 Ebedice. Bak, tuttum kelimesi. Tuttum. Temizlendiniz. Nasıl temizlenme? Manevi temizlenme. Tuk, tayyip, manevi temizlik. Taharet, maddi temizlik. İkisinde de tı harfi var. Evet, T. Ey ehli kemalat! Çıkın ta alaya! Geçin melekleri! Varın Mevla'ya!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 gittik Hacı Bayram Veli türbesine bizim günahlarımız dağlar gibi Hacı Bayram Veli gibi büyük bir Allah dostu rafine bir insan tertemiz fırıl fırıl bu sefer oradan gelecek aynı kanun geçerli e, gıda... boylamarız kanun gibi kimin özüyle ağırlığı fazlaysa hafif olanı havaya kaldırıldı <gülüyor> aynı fizikteki kanun aynen burada da geçerli büyüklerimizden biz gıdalanacağız küçüklerimize gıda vereceğiz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 Evet. Dolayısıyla e, içeri girdiğimiz zaman türbede sağ ay ayakla gireceğiz. Girdiğimiz makam Cumhurbaşkanı'nın makamı. Büyük makam. Tevazu halde, ellerimiz göbeğimizin üzerine bağlı bir şekilde veyahut ellerimiz göğsümüzde çapraz teslimiyet, teslim halinde. Boynumuz hafif sol tarafa kalp yönüne eğik. Acizlik ve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 ...büyüklenenlerin testisi dolu... ...büyüklenerek girenlerin çuvalı... ...sepeti dolu... ...doluyu dolduramazlar ki... ...sen boşaltacaksın kendini ki... ...içeride seni doldursunlar... ...her kimse... ...buraya noksan gelirse... ...sepeti boş gelirse... ...sepeti doldurulur... ...onun için... ...Mevlana türbesi... ...Hacı Bayram türbesi... Aziz Mahmud Hazretleri'nin türbesi...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 Evet. ve hiç konuşulma olmaz kadın erkekse içeriden ziyaret olmaz maneviyat olmaz şeriat gözetmek lazım ve ölüm ahvali o zatın o kalbinin uğraştığı manevi meyveler tüfekür edilir senin kalbin onun kalbinin içerisinde kaybolur onun kalbiyle kalplenirsin bu şekilde ve içeri girerken eski bir elbiseyle girmiştin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 pisliklerden kurtulduğu, rafine edildiği, rahatladığı, ışıklandığı ve düzeldiği tamir edildiği yer. Aynı şeyi şehimizin üzerine çıktığımız zaman aynı olay şehimizin karşısında da bu şekilde olacak. Konuşuyor, sohbet ediyor. O kalbine yöneliyorsunuz. Kalbindeki al, ahval, maneviyat, feiz orada kalp bağının ve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 Onun da kalbi. Başlangıç yerleri buluşacak. O fazlalıklar hep ondan transfer olacak. Sık sık sohbetini dinlemek, sık sık onu görmek, sık sık efendime söyleyelim sohbetinde bulunmak, ondan rabıta yoluyla feyiz almak, onu düşünmek bu şekilde rabıta erdirir. Bir müridi Esed-i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 Eser Erbi Hazretleri tembühül gafiliyine okuyana kadar diyor. Şeyhine rabıta yap diyor. Daha kolay hedefine varlarsın diyor. Kitap okumak, kitaplara dalmak insanı şöyle uzaklardan yaklaştırır. Rabıta direkt öze gidiştir. Direktir, en direkt değildir. Direkt hedefin kendisidir. ...benim kalbime ne verildiyse... ...sabept... ...benim kalbime ne döküldüyse... ...sabeptuhu ala kalbi Ebu Bekir'in... ...Ebu Bekir'in kalbine döktü menü... ...diyor Peygamberimiz... ...şeyhinin kalbine ne döküldüyse... ...o da senin kalbime döküyor... ...ama sen kalbini onun kalbinin altında tut ki... ...dökülenler senin kalp kabını doldursun... ...onun kabından gelip boşalanlar... ...senin kabını doldursun... ...hâl transferi... ...işte... ...bu şekilde ölülere imdat edildiği gibi...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 hafızlar tutulmalı, arkasından durmadan sadaka dağıtılmalı, mutlaka bir hediyeler verilmeli. Mevlana Halil Bağdadi Hazretleri 48 yaşında vefat etmiştir. Evet. Orada vasiyeti var. Nakşibendilerin, Ankara, Türkiye'deki bütün Nakşibendilerin başı Mevlana Halil Bağdadi Hazretleri. Tek azım müstesna olmak üzere bütün Nakşiler oradan geliyor. Ölüm tarihi 1826.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 Günde bin rekat namaz kılmış. Böyle olduğu halde namazın namaz olmadık diyor. Lütfen namazımı ıskat ediniz diyor. Öldükten sonra hani işte ıskat için böyle fakirlere sadaka atılır ya. Evet. Bana onu yapınız diyor. Mevlana, Halil-i Bağdali Hazretleri'nin vasiyetini okuyun. Bu ibareler var. Tabi anlatılması çok zor bir konu için detayına girmiyoruz. Namaz kılanlara mahsus bir uygulama bu. Kılmayana değil, kılınmadığın ama kılınmadık namazın ödenmemiş parası olur. Cık, parayla namaz ödenmez hiçbir zaman. Evet. Bu İslamiyet'te yok, saçma bir şey. Allah muhafaza. Allah korusun, ama kılın, namazlarımı kıldım ama kırmadığım gibi geliyor bana. Böyle namazlarımın kabulü için bir zekat verin, fakirlere biraz para dağıtın. Anlamında biz bunu anlıyoruz. Evet. Hüsabı. Adam ömür keyfine keyfiyle baskınmamış. Öldükten sonra zengin birkaç tane zahirene satın. iki milyon lira para eder. Fakirlere satın. Kur'an kursuna. O da bana her ay bir tane hatim yapsınlar. Ben de böyle köşeye döner. Namaz hesabından kurtulurum. Böyle bir şey yok. E, Allah'ı kandıramazsınız. Böyle bir şey yok. Allah muhafaza. Evet. Din böyle sahtekarlık işi değildir. Allah bunlardan hafızanına, hafızanallahu anzalik. Allah bizi bunlardan korusun. Bunlar iyi şeyler değil. Suistimal ediliyor bunlar maalesef. Evet. Kırılmadık namazın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 İlk zamanlar öyleydi. Kim peygamberimize özel görüşme yapacaksa, fakirlere biraz sadaka verir. Ondan sonra peygamberimize görüşürdü. Burada bir takım incirlikler var. Sadakanın biz sıdkiyetle ve sıddıkiyetle olan bağlantısını hala bilemiyoruz. Hazreti Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın Miraç gecesinde Resulullah bunlar yaşamadı, yaşadı mı? Yaşamıştır diyor. Sıddıkiyetinin birincisi bu. Ona iman.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 bu söylediklerim Allah tasdik etti doğrudur manasından ziyade bu manası vardır. Yani. Sadakallahu lazim'in. Derin mevzular. Evet, e, kenardan böyle dokun geç yapıyoruz. Teferiyat bilgilerle. Sayın dinleyicilerimizin evet. e, kafaları bulanmasın diye. E, bir sadakadan geri kalmayalım. Ve Allah'ı zikirden geri kalmayalım. Hizmetten geri kalmayalım. Ve ahlakımızla, peygamberi ahlakla yeniden bir şekilde kazansın. ahirette intikal edeceğimiz sırada da yüzümüz gülerek, neşe içerisinde, La ilahe illallah diyerek can verelim inşallah hepimiz. İnşallah. Allah üstüne hatimeler nasip etsin. Amin, amin. Hocam. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Hepinizi alamet ediyoruz. Hoşçakalın.